Kur'an Yolu Eser Diyanet Yayınları Seslendiren Erol Eren Merhaba kıymetli dinleyenler. Kur'an Yolu Türkçe meal ve tefsiri çalışması ile ilgili hazırladığımız programımıza hoş geldiniz. Bugün Bakara suresinin 35 ila 39. ayetlerinin tefsiriyle devam ediyoruz. ''Ey Adem! Sen ve eşin cennette oturun, istediğiniz yerinden rahatça yiyip için ve şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz.'' dedik. Şeytan oradan onların ayağını kaydırdı da bulundukları yerden onları çıkardı. Biz de birbirinize düşman olmak üzere inin. Bir zamana kadar sizin için orada yerleşecek bir yer ve ihtiyaç maddeleri vardır, dedik. Bunun üzerine Adem, Rabbinden bazı kelimeler aldı, bunlarla tövbe etti, Rabbi de onun tövbesini kabul buyurdu. Şüphesiz o, tövbeleri kabul buyuran ve rahmeti sınırsız olandır. Onlara şöyle dedik, oradan hepiniz inin. Benden size muhakkak bir yol gösterici gelecektir. Kim benim gönderdiğim rehbere uyarsa artık onlara ne korku vardır ne de üzüleceklerdir. İnkar eden ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, onlar cehennemliklerdir ve orada devamlı kalıcıdırlar. İnsanın atasının cennete konması ve oradan yere indirilmesi hadisesi Kur'an-ı Kerim'de üç yerde anlatılmıştır. Az önce mealini verdiğimiz ayetlerde, Araf suresinde, burada hadiseyle ilgili olarak daha fazla açıklamalar yapılmış, şeytanın Adem'le eşini kandırmak üzere kafalarına vesvese soktuğu, kendisinin iyi niyetli olduğuna yemin ederek, yasak ağaçtan yedikleri takdirde melekler gibi olacaklarını ve cennette ebedi kalacaklarını söylediği, Adem'le eşi yasak ağaçtan yiyince ayıp yerlerinin ortaya çıkıp göründüğü, bunları örtmek için cennet ağaçlarının yapraklarını üstlerine örtmeye çalıştıkları ve Rablerinin ikazı üzerine, Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz, bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz. Diyerek, Allah'a tövbe ettikleri, bunun üzerine orada yaşamak, ölmek ve oradan çıkarılmak üzere yeryüzüne indirildikleri anlatılmıştır. Taha Suresinde Burada daha öncekilere nispetle farklı olan ve bazı karanlık noktaları aydınlatan ilave açıklamalar vardır. Bu cümleden olarak Allah Teala, Adem'le eşini şeytanın kendilerine düşman olduğunu, onları cennetten çıkarmasına fırsat vermemelerini bildirerek ikaz etmiş, cennette kalmaları halinde acıkmayacaklarını, çıplak kalmayacaklarını, susamayacaklarını ve sıcaktan bunalmayacaklarını ifade buyurmuştur. İlk insanın nerede ve nasıl yaratıldığını anlatan ayetlerle, Cennete konması ve oradan çıkarılmasını açıklayan ayetler birlikte gözününe alınıp yorumlandığında şu sonuçlar çıkmaktadır. İlk insanı allah Teala özel bir topraktan yeryüzünde yaratmış, ondan eşini de var etmiş, sonra bunları cennete koymuştur. Bu cennetin ve içindeki hayatın yeryüzünde mevcut herhangi bir bölgede olabilecek insan hayatından farklı olduğu açıkça ifade edilmiştir. Şu halde bu cennet, kulların ödüllendirileceği, içinde ebedi olarak mutlu yaşayacakları cennettir. Cennetin çeşitli bölgeleri ve dereceleri vardır. İçinde devamlı kalınan cennete giren bir daha çıkmazsa da diğer bölgelerine girenlerin çıkmayacağı konusunda bir açıklama yoktur. Ayrıca ölümden sonra devamlı kalmak üzere cennete girmekle, insanoğlunun dünya hayatı başlamadan bir imtihan için cennete konulması arasında fark vardır. İmtihan cennetinden de imtihan dünyasından da çıkmak mümkündür. İnsanların atasının önce cennete konması, sonra oradan yeryüzüne indirilmesinin birçok hikmeti düşünülebilir. Bunlardan biri de kullara... Ebedi ve ana yurdun cennet olduğu düşünce ve duygusunun verilmesi, bu düşünce ve duygunun ilahi irşada uyma konusunda bir teşvik unsuru olmasıdır. Ebedi mutluluk yurduna dönmek ve orada eşi bulunmaz nimetlere mazhar olmak isteyenler, atalarının düştüğü gaflete düşmemeli, Allah'ın uyarılarını ve ona ezelde verdikleri sözü unutmamalı, şeytana ve nefse uymamalıdırlar. Adem'in ve eşinin ürününü yedikleri ağacın ne ağacı olduğu konusunda çeşitli rivayetler vardır. Ancak hiçbiri sağlam bir bilgi kaynağına dayanmamaktadır. Burada önemli olan yenilen ağacın ürününden ziyade Allah'ın yasağının çiğnenmiş olmasıdır. Cennette yasağın çiğnenmesi, emre uyulmaması, nasıl insanlığın atasını oradan çıkardığı nimetlerle külfetlerin, acı ile tatlının, mutlulukla mutsuzluğun yan yana bulunduğu imtihan dünyasına indirdiyse, bu dünyada ilahi emirlerin ve yasakların çiğnenmesi de insana imtihanı kaybettirecek ve onun ebedi mutluluk yurduna geri dönmesine engel olacaktır. Yeryüzünde insan tek başına değil toplu olarak yaşayacaktır. Rabbi, onu sosyal bir varlık olarak yaratmıştır. Topluluk halinde yaşayan insanların arzu ve ihtiyaçlarının çatışmaması mümkün değildir. Çatışan arzular ve ihtiyaçlar, anlaşmazlıklar ve düşmanlıkları beraberinde getirecek insanlar birbirinin kurdu olacaklardır. Onları ıslah edecek, uygarlaştıracak, ihtiyaç ve arzuların kültür ve medeniyete kaynaklık etmesini sağlayacak bir nizama ihtiyaç vardır. İşte hak dinler bu nizamı koymak üzere gönderilmiştir. Ona uyanlar dünyada korkudan kurtulacak, hür ve güvenlik içinde yaşayacak, dileyen mümin, dileyen kafir, isteyen salih, isteyen fasık olabilecek, ahiret hayatında da salihler hüzün ve kederden kurtulup mutluluğa kavuşacak, kafirler ise dünyada ettiklerinin cezasını çekeceklerdir. Kur'an'ın açık ifadesine ve buna dayalı İslam inancına göre, Hz. Adem'in işlediği, bağışlanmamış, dünyaya taşınmış, nesline miras kalmış ve Hz. İsa'nın kurban edilmesine sebep teşkil etmiş bir asli günah yoktur. Hz. Adem'in davranışı ya günah değildir ya da Allah tarafından kendisine öğretilen ve onun da yerine getirdiği tövbe sayesinde temizlenmiştir. Ayrıca, bütün hak dinlerinde adı olan İslam'a göre, kimse kimsenin günahını yüklenmez. Suç ve günah şahsidir. Yine Yahudi ve Hristiyan kaynaklarından İslami geleneğe geçmiş bulunan kadın hakkındaki olumsuz telakki, yani kadının şeytanlığı, fettanlığı, Adem'in şeytana kanmasına ve cennetten çıkarılmasına sebep oluşu, bu yüzden... Asli günahın asıl sebebinin kadın olduğu, dünyada ondan uzak kalınması gerektiği inanç ve anlayışı da Kur'an'ın lafız ve ruhuna aykırıdır. Kur'an-ı Kerim bu macerada Hz. Adem'le eşini birlikte, tekil değil ikil olarak anmakta, gerek Allah'ın uyarısına ve gerekse şeytanın saptırmasına birlikte muhatap olduklarını ayak kaydıranında kadın değil şeytan olduğunu açıklamaktadır bir insan ve Allah'ın bir kulu olarak kadının erkekten farkının bulunmadığı, kemal yolculuğu ve yarışında erkekle eşit fırsata sahip bulunduğu ise pek çok ayette açık ve kesin olarak ortaya konmuştur. Bugünkü programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda kaldığımız yerden devam etmek üzere şimdilik Allah'a emanet olun.